Yıldızsavaşlar.com'un sunduğu Türkiye'nin ilk ve tek Star Wars Podcast yayını Galaksinin Sesinin Aralık Ayı yayınına hoş geldiniz. Yayın arkadaşlarım Jaina, Rebel Soul ve bendeniz Dark Pyros 10. bölümümüzle bir kez daha sizlerleyiz. Böyle çanlar ziller çalarken biz de şimdiden kaptırmışız kendimizi iyice yılbaşı havasına. Evet tabi bir yandan sıcak kahvelerimizi yudumluyoruz bir yandan dışarıda kar yağıyor insanın içi ısınıyor böyle. Atmayın lordum. İki senedir kar yağmıyor İstanbul'a. Kahve falan da yudumlamıyoruz. Olur mu canım? Akşama da hindi yiyeceğiz. Arkasından da kestane. Hem de kestaneler şöminenin üstünde pişmiş olacak. Oldu. Şöminenin odunlarını da ben kıracağım herhalde. Hmm. Doğrusu tekrar düşündüm de senin elinde balta olması pek hayırlı olmaz. Evet o yüzden en iyisi odunları cablanın yeşil domuzcukları kırsın. Onların baltaları var. Cabba'yı da Noel Baba yapalım istersen, o güzel gülüyor, ho ho ho diye. Aman yok, o şimdi hediye olarak rancor verir, o rancorda yer bizi. En azından tuvaletten sözlerimiz olur. Para yapıştıracaksın? Republic Credits yapıştıracağım, uygun mu? Tatooine'de Republic Credits geçmiyor, Cabba'da My Trick yemiyor. Ah, tamam anlaşıldı, yine çok keyik yaptık. Bu bu ayki yayın sizin de fark ettiğiniz üzere biraz gecikti. Onu da açığa kavuşturalım. Bu ay hem ben biraz hastalandım hem de Ceyna'nın sesi kısıldı. Evet o sesle yayına katılsaydım herhalde bir daha podcast dinlemezdiniz. E tabi kulakları biraz tırmalıyordu sesin. Ayrıca bir de yılbaşı denk gelince yılbaşına doğru podcast yayınlayalım dedik ki özel bir şeyler olsun. Ama yayın tarihinde ileride bir değişiklik olmayacak. Yine her ayın on başında online olacak. Çok doğru. Pekala o halde bu oyun Star Wars gelişmelerinin yer aldığı haber turumuz başlıyor. Hemen şimdi. İlk olarak bu soğuk kış günlerini sıcak bir ülkeden İspanya'dan gelen bir haberle ısıtalım. Yıldızsavaşları.com'un dostu Star Wars aktörü Gerald Tom'un bizlere bizzat haber verdiği bir Star Wars konseri Valencia'da gerçekleştirildi. 10 Kasım'da düzenlenen konserin tüm geliri ise yardım kuruluşlarına bağışlandı. Benim gibi konserin tamamını verilen video linkinden izleme şansı olanlar herhalde benim kadar heyecanlanmışlardır. Star Wars filmlerinden bildiğimiz 12 parçanın çalındığı konsere 501. Legion ve AC Legion'u da destek verdi. Haliyle Orkestra İmparatorluk Marşı'nı çağlarken sahnede Darth Vader, Duel of the Face çağlarken de Anakin ve Obi-Wan Diolos'u vardı. Ayrıca Gerald Homme da hikayenin anlatıcısı olarak her parçanın başında bir açıklama metni okudu. Nerede bu video peki? Forumda ilgili başlığa linkini koymuştum ama bir hafta sonra link kaldırılacaktı. Şayet kaldırıldıysa da YouTube üzerinden parça parça bulmanız mümkün. Umarız bir gün ülkemizde de bu tip aktiviteleri görebiliriz. Bu arada geçen ay çıkacak olan bir DVD setinden söz etmiştik hatırlıyor musun? Evet içinde yeni bir şey olmadığını duyunca kimse almasın demiştin. Ne oldu DVD dağıtımcıları seni dava mı ediyor? E belki o dediğin de ileride olabilir ama benim asıl söylemek istediğim Lucas filmin arşivlerinde aslında daha göstermedikleri pek çok şey oldu. Birkaç hafta önce resmi Star Wars sayfalarında yayınlanan kesilmiş bir sahnenin animasyonu da bunlardan biri. Bölüm 3'ten kesilmiş olan sahneden söz ediyorsun sanırım değil mi? Evet, Obi-Wan'ın bulunduğu sırada sırtında koşturduğu Boga adlı binek ejderini seçmesiyle ilgili bir sahne bu e, ve baştan sona bilgisayar animasyonu ile oluşturulmuş. Video şimdilik sadece resmi Star Wars sitesinde bulunuyor yani gördüğüm kadarıyla öyle. Söylemeye çalıştığım da şu, bizim daha önce görmediğimiz şeyleri Lucasfilm bu şekilde kısım kısım yayınlayabiliyorsa, bunun devamı ellerinde mutlaka vardır ve onları da gelecekte çıkacak olan DVD setlerinde görme ihtimalimiz olacaktır. Star Wars hakkında daha bilmediğimiz pek çok sır olması konusunda sana katılıyorum. Şimdi vereceğim haber de başka bir sırla ilgili. Üstelik taze bir haber bu ve kökeni de epey eskilere dayanıyor. Uzun zaman önce uzak bir galaksiye mi dayanıyor? <gülüyor> Hayır. Bizim galaksimizde. Ama evet uzun zaman önce... Her geçen gün hakkında yeni bir sırın açığa çıktığı Da Vinci ile ilgili son iddia öyle görünüyor ki en çok bizi ilgilendiriyor. Zira uzmanların en son yaptıkları araştırmaya göre Da Vinci'nin birkaç tablosuna aynayla bakıldığında ortaya çıkan figür Darth Vader anımsatıyormuş. Hangi tablolarmış peki? Bu tabloların başında elbette Mona Lisa geliyor. Diğer bir tabloda Bakire Kadın ve Çocuk adında. Darth Vader'ın daha doğrusu Anakin Skywalker'ın da bakire bir yanneten doğması da bu durumu daha ilginç kılıyor. Ortaya çıkan yüzün görüntüsü ise ürpertici. Biraz zorlama gibi geldi bana. Daha somut bir şeyler olması lazım. Bak örneğin gizemli Darth Plagueis görüntüsüne ilişkin ilk görüntü ortaya çıktı bu ay. Ah evet. Bilge Darth Plagueis. Birkaç hafta önce yayınlanan Jedi Versus Sith: The Essential Guide to the Force adlı kitapta yer alan resim, Darth Plagueis ve öğrencisi Genç Palpatini gösteriyor. Böylelikle bu kitabın da haberini vermiş olalım. 27 kasımda yayınlanan ve Essential Guide serisinin sonuncusu olan kitapta Jedi ve Sith'in geçmişine geniş yer verilmekte. Ya somut hali diyorsun da yine de hala bir belirsizlik var gibi suratında. Neyse yine de Palpatini'nin genç halini görmüş olduk. Yayınlanacağı duyurulan başka bir genişletilmiş evren kitabı ile devam ediyorum. 2008 sonbaharında piyasada olacağı açıklanan Star Wars Blueprint adlı kitap, Millennium Falcon, Bölüm Yıldızı, C-3PO gibi pek çok figürün teknik şemalarını barındıracak. Bir ara bazı Star Wars gemilerinin patentlerini görmüştüm internette. Bu kitap onu getirdi aklıma. Forumumuzda söylendiğine göre bu kitap eski bir baskının elden geçirilmiş hali olabilirmiş. Yine de teknik konularla ilgilenenlerin dikkatini çekecek bir kitaba benziyor. Son bir kitap haberi de benden. Haziran 2008'de çıkacak olan Legacy of the Force serisinin 9. ve son kitabı Invincible'a ait kapak resmi bu ay yayınlandı. Pek çoğunuzun bildiği üzere Jason Solo artık karanlık tarafta ve Darth Creedus ismiyle anılıyor. Kapakta ise onu ve kız kardeşi Jaina'yı dövüşürken görüyoruz. Peki bir şey soracağım. Hani bu kitabın adı Invincible ya, yani Türkçe adıyla yenilmez. Peki yenilmez olan kim? Aslında bu konuyla ilgili en büyük tartışma konusu da bu. Forumda üyeler arasında çeşitli teoriler üretilmekte. Galiba kitabı alıp okumadan ya da en azından birkaç ay öncesinde çıkacak spoilerları duymadan bir şey söylemek zor. Güzelim Jaina'yı öldürmezler umarım Sacrifice'in kapağında da Mara Jade vardı Kapak konusu olan gidiyor Yenilmez çıktığı zaman bunu göreceğiz Şimdi vereceğim haber ise Bitmek bilmez adını çoktan almıştır sanırım Star Wars oyunları ile ilgili olarak Bu ay öncelikle Knights of the Force'tan söz etmek istiyorum ay, uykum geldi. Dur dur uyuma hemen sadece bir açıklama yapacağım Biliyorsunuz oyunun normalde yayınlanma tarihi 5 Kasım'da ancak oyunun geliştiricisi Osman yazın kimselere duyurmadığı bir eksik gözüne çarptı. Oyunun kullanım kılavuzları eksikti. Sanıyorum ki bu eksiklik de tamamlandı ve en iyi tahminle bu oyun Ocak ayının ilk haftasında download'a hazır olacak. Bence sen sayısal lata falan oynama tahminleri tutturamıyorsun hiç. Aa ama seninle bu yayını yapabiliyor olmak benim en büyük talihim. Hayret, bu sefer sataşmama karşılık vermedin. Şaşırdım. Bu ayın oyunlarla ilgili ikinci ve son haberi ise Force ile ilgili. Oyunun bir de pek popüler olmayan Nokia Ngeç versiyonunda hazırlanmakta olduğu duyuruldu. Hatta oyun içi görüntülerden oluşan bir videoda forumlarımızda. Sanki PC'lerle dalga geçiyorlar gibi. PC hariç bütün platformlarda çıkıyor bu oyun. Bana da bir meydan okuma var gibi geliyor ama neler olacağını zaman gösterecek elbette. Oyun dünyasının aksine koleksiyonlarla ilgili gelişmeler bu ayda yoğunluğunu korudu. Özellikle Hasbro olmak üzere pek çok üretici firma yeni ürünlerini görücüye çıkardı. Evet ve ayrıca Türkiye'den pek çok Star Wars hayranı bu ay Intertoy'dan aldıkları e-mail ile eminim şaşırmışlardır. Zira Intertoy daha önce yapmadığı bir şey yaparak limitli olarak piyasaya sürdükleri bir ürünü haber vermiş. Hangi ürün? Star Wars Transformers serisinden Ölüm Yıldızı. Şekil değiştirince Darth Vader'a dönüşüyor. Hiç ısınamadım o seriye. Evet ama yine de Intertoy'un bu uygulaması çok iyiydi bence. Intertoy, eğer sesimizi duyuyorsanız yeni ürünleri haber vermeye devam edelim lütfen. Hasbro'nun yeni ürünlerine değinmeden önce çıkacağı söylenen bazı figürler var. Önce onlardan bahsedelim. Yalnız bunların şimdilik tamamen söylenti olduğunu da unutmayın. Figür listesi ise şu şekilde, Republic serisinden Asajj Ventress, Anakin ve Durge, Legacy serisinden Darth Talon, Darth Knight, Kate Skywalker, Antares, Drako ve General Craig, heir to the Empire serisinden Amiral ve Talon Karde ve Shadows of the Empire serisinden Prenses Leia ve Prens Shizor. Son iki aydır figür listelerini sen okuyorsun, bilmem farkında mısın? Evet, çok yorucu. Tamam, bir dahaki sefer ben okurum. Bu arada etkileyici figürler umarım çıkarlar. Hasbro ile devam ediyoruz. Battle Battlepack serisine Force Anlışt karakterleri de dahil edildi. Seride yer alan paketlerden biri İmparatorluk askerlerini, biri Darth Vader, Palpatine ve onun korumalarını ve diğer biri de oyundaki baş karakterleri içeriyor. Transformers serisine ise 3 yeni ürün dahil edildi. Bunlar arasında AT-AT, Snow Speeder ve Clone Tank yer alıyor. Bu ay figür olarak gördüğümüz tek ürün ise Concept Han Solo oldu. Biraz George Lucas'a benziyor sanki o. Neyse Hasbro'nun ardından Sideshow ile devam ediyoruz. Sideshow birebir boyuttaki ürünlerine bir yenisini daha ekledi. Bahsettiğim ürün Salacious Crumb karakterinin birebir ölçekteki kopyası. O kimdi? Cabba'nın yanından hiç ayrılmayan maymun benzeri bir yaratık vardı hani. E, C-Tripion'un gözüne oymuştu, deli gibi gülüyordu. <gülüyor> <gülüyor> evet, tamam hatırladım. 2008'in ikinci çeyreğinde çıkacak olan bu ürünün fiyatı 350 dolar olacak ve limiti ise ilerleyen tarihlerde açıklanacak. Sight Show bünyesindeki Medicom'dan çıkacak olan yeni ürün ise 1/6 ölçekli 501. Legion Klan askeri. Ürünün çıkış tarihi ve fiyatı hakkında henüz bir bilgi yok. Sırada Kotobukiya firması var ve Kotobukiya firması da bu ay son derece şık gözüken bir Boba Fett heykeliğini gözler önüne serdi. Nisan 2008'de çıkacak olan bu heykelin fiyatı henüz belli değil ama bir Boba Fett hayranı olsam takip eder ve kesinlikle kaçırmazdım. Koleksiyon dünyasından vereceğimiz son haber başka bir büst veya heykelden ziyade elektronik bir aletle ilgili. Star Wars karakterleri şeklinde dizayn edilmiş USB diskler üyelerimiz tarafından İstinya Park'taki dartı mağazasında tespit edilmiş durumda. Fiyatlarıyla ilgili bir bilgi şimdilik yok. Benim bildiğim kadarıyla hafızası da 2 GB. Hafızanı biraz yokla bakalım. Belki fiyatını hatırlarsın. Hayır, sanırım onu hatırlamam için bu hafıza kartlarından almam gerekecek. <gülüyor> Sen hafızanı yoklayadır. Biz de Boyun Fan Art ve Fan Hikayesi yorumlarını almak üzere mikrofonu Rebel Soul'a çevirelim. Seni dinliyoruz Rebel Soul. Teşekkürler Pyros. Sanırım yayının hastalanmayan tek sunucusu olarak kendimi şanslı saymam gerek. Benim sesim kısılsaydı ortaya nasıl bir şey çıkardı hayal bile edemiyorum doğrusu. Ama biraz düşününce galiba Jar Jar benzer bir şeyler saçmalardım. Merhaba. Teşekkürler Paros. <gülüyor> Sesime ne oldu? <gülüyor> Ama neyse ki sesim gayet iyi ve bu bana bir şey hatırlattı. Sanırım neredeyse bir yıla yakan, yakın bir zamandır hiç hasta olmadı mı? Demek ki sağlam bir bünyem var. Her neyse sözü fazla uzatmadan bu ayın art yorumuna geçiyor ve merceğimizi Gent Katarnın eserlerine çeviriyoruz. Karakalem çalışmalara odaklanan Katar'nın 3 adet çalışması bulunmakta. Bunlardan biri bir Clone Trooper, diğeri r 2 ve bir diğeri de Jedi Starfighter. İlk değerlendireceğimiz çalışma elinde silah olan bir Clone Trooper. Vücut, kol ve gövde bunlar gayet oranlı ve de oturaklı ama kask kısmı yani kafa kısmı biraz orantısız gibi geldi bana. Bunun dışında biraz yüzeysel kalmış karalama açısından diyebilirim. R2D2 çizimi Clone Trooper daha ayrıntılı ele alınmış ve hafif gölgelendirmeler söz konusu. Ve gelelim şu 15 dakikada çizdiğim dediği acele Starfighter çalışmasına arkadaşımızın. 15 dakikadaki bu karalaması gerçekten başarılı olmuş. Hatta bilinçli mi yapıldı bilmiyorum ama genelde o hareketli objeleri çizmek, sabit şeyleri çizmekten çok daha fazla çaba ve yetenek gerektirir. Ve bu acele 15 dakikalık çizim sanki postere bakarak değil de Starfighter'ı hareket halindeyken çizilmiş gibi bir izlenim yarattı bende. Bu açıdan gayet başarılı. Ve bu ay yorumlayacağımız hikaye ise Feras A'ra ait. Uzak Yıldız Avcıları adındaki hikayenin... Şu an için tek bölümü yayınlanmış durumda. Arkadaşımızın eserinde 5 tane X-Wing, 5 yalnız avcı, uzak yıldız avcıları şeklindeki girişi gerçekten yerinde iyi ve oturaklı olmuş. Sanki hani şu çok bilinen uzun zaman önce çok, çok uzak bir galakside girişine ironik bir gönderme gibi. Ve yine eserin başında karşımıza çıkan bir başka dikkatimi çeken şey de Öykü içerisinde geçen karakterlerin isimlerinin çok iyi seçilmiş olması. Örneğin The Jedi olan Rayet Leron gerçekten çok iyi ve sıra dışı. Bu tür ayrıntılar çalışmanın yoğunluğunu artıran küçük ama çekici şeyler. Öyküdeki diğer karakterlerinde isimleri gerçekten iyi seçilmiş. Eserdeki konu içeriğinden çok hızlı bir şekilde işleyişe önem verilmiş ve bu ağırlıkta olduğundan aksiyon üzerine kurulu olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden rahat okunuyor. Ağır bir anlatım tarzı yok. İlerleyip okudukça Starfighter'lar arasındaki mücadelelere tanık oluyoruz ve bu aksiyonu iyice içimizde hissetmemize neden oluyor fazlasıyla. Çalışma kısa kaldığından anlayabildiğim kadarıyla bir devama ihtiyacı var. Çünkü bu Starfighter'lar arasındaki çatışmalarla son buluyor ve devam edilirse... Biraz da içine aksiyon olduğu kadar belli bir konu derinliği de katıldığı zaman başarılı, sağlam ve okunmaya değer uzun ve akıcı bir hikaye çıkacağına eminim. <gülüyor> Eserin tek olumsuz yanı en azından benim açımdan Gamor adlı gezegenin hikaye içerisinde yer alması ve bu yüzden o domuzumsu yaratıkları olan Gamor bana hatırlatması. Yani gerçekten rahatsız edici. <gülüyor> Ferasar yayınımızı sistemimizden indirip dinlediyse ona yazdığı bu çalışmasını forma koyduğu için ona teşekkür ediyor ve devam etmesini istiyorum. Şimdi söz tekrar sizde. Bu ay Marajit sitemizin konuğu olmuş ha? Evet ve Marajet karakterinin yeri benim için ayrı olduğundan dolayı bu röportajı da şahsen çok özel bulduğumu söylemeliyim. Epey de soru yanıtlamış. Ben beklemiyordum. Dışarıdan burnu havada birisine benziyor. Bu arada öncelikle gerçek adından söz edelim Maran'ın. Daha doğrusu onu canlandıran kişinin. Marajay'da hayat veren kişinin adı Shannon McRandle ve daha önce hiçbir Star Wars filmi ya da dizisinde rol almaksızın şöhreti yakalayabilen tek insan. Tüm bunlara rağmen son derece cana yakın ve yardımsever olduğunu söylemeliyim. Röportajın tamamını ise ana sayfamızdaki linkten okuyabilirsiniz. Senden bir Hayden Christensen röportajı. istesem kılını kıpırdatmazsın ama ha. Denemeler sürüyor. Kim bilir belki bir gün. Çok duyduk bunları çok. O halde duyduk duymadık demeyin. Türkiye'nin Intergalactic Star Wars magazini Yıldız Savaşları'nın üçüncü sayısı için hazırlıklar ve çalışmalar başladı. Ocak ayının 15'inde yayınlanacak sayıya katkıda bulunmak istiyorsanız forumun Holonet kısmındaki başlığa hemen başvuru yapmalısınız. Lafı tıktın ağzıma yine. Eee açma sen de bayramlık ağzını hacı cavcav. Peki kara gözüm Hadi hadi sinirlenme bak yine geldik yayının sonuna Hem yayının sonuna hem de senenin sonuna geldik Vay 2007 de bitti Şimdi senden bomba bir espri bekliyorum Aklından geçeni biliyorum ama yapmayacağım Onun yerine fıkra anlatacağım Peki anlat Adamın biri doktora gitmiş Kalbim normalden çok hızlı atıyor demiş Doktor muayene etmiş bir şey bulamamış, atmaması lazım demiş. Adam atmaması almış. <gülüyor> Tanrım ne olur şu kızcağıza daha iyi bir mizah anlayışı var 2008'de. Benim mizah anlayışım yerinde, sen anlamıyorsun. Tamam peki o zaman 2008 için dilekleriniz nedir onu öğrenelim. Ben 2008 için yeni dilekler dilemek yerine elimizdekilerin değerini bildiğimiz, küçük olaylardan mutlu olabildiğimiz sağlıklı bir yıl olsun diyorum. Peki sen ne düşünüyorsun Rebel Soul? 2007'den 2008'e doğru geçerken öncelikle tüm yeryüzü üzerinde acı ve gözyaşlarının olmadığı, savaşların olmadığı, Adil ve özgür bir dünya olması adına tüm içten dileklerimi belirtmek isterim. Bunun dışında tüm Star Wars severlere film, oyun, kılıçlar ve tabii ki figürlerle dolu bol Star Wars'lu ve eğlenceli günler. Ve kulağınız yeni yılda da bizde olsun diyorum. Sizin de düşüncelerinizi alalım Lord'um. 2007 epey hareketli bir yıldı bence ve umarım 2008'de en az onun kadar hareketli olur. Ve ayrıca umarım herkes bu sene iyi bir çocuk olmamıştır. Çünkü kötü çocuklara şeker yok. Aa, dilerim yeni yılda her şey herkesin gönlüne göre olur. E, hani dünya barışı, hani açlığa son dilekleri? Hmm, gerçekçi olmayı deniyorum. Eh, bunun üzerine ne denir bilemedim. Sessizlik bazen en iyi cevaptır Leydim. Neyse yayınımızın sonuna geldik. Umarız bu yıl bu yayınla size iyi vakit geçirtebilmişizdir. Önümüzdeki ay tekrar beraber olacağız. O zamana dek... Ben Jaina. Ben Rebel Soul Valiant. Ve ben Dark Pyros. Seneye görüşürüz. Of yapmayacağım demiştin. Ne yapayım tutamadım kendimi. Pekala. Jaina'nın dediği gibi seneye görüşmek üzere. Güç, Güç sizin olsun.